Sevginin ikinci bağı İslam'dır. İslam, inanılması şartıyla Allah Teala'nın emrine teslim olmak demektir. Nitekim Muaviye bin Hayda'nın dedesi Muaviye radıyallahu ta'ala anhu peygambere gelerek Ya Resulallah, Rabbimiz neyle seni seçip bize göndermiştir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinil islami Şirk, nifak, riya ve inkarın karışımından halis İslam diniyle beni seçip gönderdi. Muaviye Allah Teala'nın canibinden bize getirdiğin her türlü karışımdan halis İslam dininin şer'i hükümleri nelerdir diye sorunca Resulullah'ın entekule eslemtu vechhiye lillahi ve tahallaytu ve tuqima ssalata ve tu'ti'z zakata ve kullu muslimin ala kulli muslimin muharram <gülüyor> A. Her türlü şirk ve şeriklerden boşalmış olduğum halde bütünümle Allah'a teslim oldum dersin. Eşit inanırsın. B. İhlas üzere tadili erkanla beş vakit namazı dosdoğru kılarsın. C. Zekatı müstahaklarına verirsin. D. Her Müslümanın hürmeti her Müslümana vaciptir, eşit gerekmektedir. Birbirine yardımcı iki kardeşlerdir. E. Müslüman olduktan sonra müşriklerden tamamen ayrılıncaya kadar Allah'ın hiçbir ameli kabul etmeyeceğini bilmendir diye buyurduğu hadisi şerifin ve "Femeyyek furibittagut ve yu'min billahi faqad istemsake bilurbetil wuthqa" Alim. Artık kim Tağut'u inkar ederek bırakır ve Allah'a iman ederse, şüphesiz o kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitici, kemaliyle bilicidir. Buyurulan ayeti kerimenin hükmünce Tağut'un, şirk ve müşrikin, küfür ve kafirin terk edilmesi şartıyla İslam, Allah Ta'ala'nın dinine inanarak teslim olmak, ihlas üzere tadili erkanla namazı yerli yerinde kılmak, dinin helalini helal, haramını haram saymak, her mümin kardeşinin malını, kanını, namusunu korumakla gerçekleşir. Şu halde, لَيْسَ الْا۪يمَانُ بِالتَّحَلَّ وَلَا بِالتَّمَنَّا وَلَاكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَتْهُ الْاَعْمَالُ İman, süslü görünmek, boş temennilerde bulunmak değil. Bilakis amelin doğruladığı iman, kalpte yerleşen tasdik ve güzel ahlak melekesi olunca a. Tagut'un, şirk ve müşrikin, küfür ve kafirin, nifak ve münafıkın bırakılması b. Şehadet kelimesi getirilerek, Müslüman oldum sözünün üzerine sebat edilmesi c. Zarureti dini yeden birisinin inkar edilmemesi d. Kur'an ve hadisin hükümlerinin tağut ve müşriklerin hükümleri üzerine tercih edilmesi olmak üzere İslam'ın dört şartını yerine getirmeksizin mücerret eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diye şehadet kelimesinin söylenilmesi tevhide inanılmasına İslam dinine teslim olunmasına kafi gelmez. Kelime-i şahadetin manası ise Allah Teala'dan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir ma'bud olmadığına kalbimle tasdik, dilimle ikrar ederek şehadet ederim. Aynı zamanda mahluka tevhide inanmayı ve tevhidin gerektirdiği hükümleri öğretip bildiren Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna kalbimle tasdik, dilimle ikrar ederek şehadet ederim demektir. قال الله عز وجل لا اله الله بالاخلاص دخل في Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Gerçekte ben benim. İsmim Allah'tır. Benden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir ma'bud, eşit tapınılan yoktur. Beni birleyip, isim ve sıfatımla tanıyın. İhlas üzere bana ibadet edin. Yukarıdaki dört şartın itibarıyla, sizden kim, sadakat ve ihlasla, Allah'tan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen, ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mabut eşit tapınılan yoktur demek şehadetiyle bana gelirse benim kalama girmiştir. Kim de kalama girmiş olursa ebedi azabımdan emin olur. Buyurulan kutsi hadisi şerifte Allah Teala Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demek suretiyle içtenlikle inanarak şehadet getirene güven vermiştir. Hadis-i şerifte men şehide en la ve enne Muhammeden Resulullahı harramallahu aleyhin nara. Kim gerçekte azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve rab olması sebebiyle tapınılan Allah'tan başka hiçbir ilah eşit hakiki mabut ve mahbub olmadığına ve hakikaten Muhammed'in de Allah'ın resulü olduğuna şehadet ederse Allah kendisine ateşi haram kılar. Buyrulduğu üzere ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Yani gerçekte Muhammed'in de onun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim. Eşit hak ve gerçek olduğuna hükmederim demek sizin tevhide inanmak sahih olamaz. Aynı zamanda Muhammed Allah'ın resulüdür ama Araplara gönderilen peygamberdir diyerek risaletini bir kavme tahsis edenin de Tevhide imanı sahih olmaz. Tevhide inanmanın gerektirdiği hasletler. Eşhedü en la ilaha illallahü ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. diye içtenlikle inanarak kelime-i şahadetin söylenilmesi icmali olarak 13 vazifeyi gerektirmektedir. 1. Ya adiyye ben hatemin eslim teslem. Ey Hatem oğlu Adi İhlas üzere teslim ol selamet bulursun eşit ebedi olarak ateşte yanmaktan kurtulursun Buyurduğunda, yurduğunda Adib bin Hatem İslam nedir diye sorunca Rasulullah'ın, Teşehdu en la ilahe illallahü ve anni resulullah ve tu'minu bil aqdari kulliha hayriha ve şerriha hulviha ve murriha Allah'tan başka azabından korkulan Zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir ma'bud olmadığına ve gerçekte benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet edersin. Kaderlere hayır olsun, şer olsun, tatlı olsun, acı olsun hepsinin Allah'ın hükmüyle olduğuna inanırsın diye buyurduğu üzere tevhide inanılması, dünyada Allah'ın dinine teslim olunmasını her şeyin Allah Teala'nın hüküm ve kazasıyla olduğuna inanılmasını gerektirir. Bunsuz tevhide iman sahih olmaz. 2. وَبِالْاَخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ Ve hiçbir şüpheye sapmaksızın, gözle görür gibi gereğince ahiret gününe inanırlar, diye ayeti kerimede buyurulduğu üzere, tevhide inanılması hiçbir şüpheye sapmaksızın gözle görürcesine, ahiret gününe, yani cennet ve cehennemin varlığına inanılmasını gerektirir. 3- Es-salatu imadu dini Femen eqameha feqad eqamed d-dine Ve men terakeha feqad hedemed Namaz dinin direğidir. Kim onu dimdik tutarsa, gerçekte o dinini ayakta dimdik tutmuştur. Kim onu terk ederse, gerçekte o dinini yıkmış demektir. Diye hadisi şerifte buyurulduğu üzere tevhide inanılması farz oluşuna içtenlikle inanarak tadili erkanla namazın kılınmasını gerektirir. Farz oluşuna inanılmaması küfür, inanılması halinde namazın bırakılması fısk yani büyük günah yani Allah Teala'nın emrinden çıkmaktır. 4. Ezzekatu kantaratul islami. Zekat İslam binasını taşıyan kemerdir köprüdür diye hadisi şerifte buyrulduğu üzere tevhide inanılması farz oluşuna içtenlikle inanarak zekatın müstahaklarına verilmesini gerektirir. 5. Es-savmu min azabilahi Oruç Allah'ın azabından koruyan kalkan ve siperdir diye hadisi şerifte buyrulduğu üzere farz oluşuna içtenlikle inanarak Ramazan orucunun tutulmasını gerektirir. 6 Velillahi alennasi hacce'l beyti men istata'a ileyhi sabila. Beyt-i muazzamayı tavaf etmek ona yol, eşit güç bulan insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Buyrulduğu üzere tevhide inanılması güç bulanın hac farizasını yerine getirmesini gerektirir. Intedaballahu limen haraca fi sabilihi La yukhrijuhu illa imanun bi ve tasdikun bi rusuli an urji'ahu bima nala min ev ganimatin ev udkhila hul cenneh İçtenlikle kendisine iman etmekten ve rasullerini doğrulamaktan başka amaçla evinden çıkmayan kimselere Allah ya sevap ve ganimetle evlerine dönmelerini yahut da cennete girme yollarını kolaylaştırmıştır. Buyrulan hadisi şerifle Farz oluşuna içtenlikle inanarak hac ve cihat yapanlar müjdelenmektedir. 7. Veltekum minkum ummetun yad'un ila'l hayri ve ya'muruna bil ma'ruf ve yanhauna anil münker ve ulayka humul muflihun. Sizin içinizde iyiliğe davet eden, marufu emreden, münkerden vazgeçirmeye çalışan bir taife olsun. İşte bunlar korktuklarından emin ve umduklarına ulaşmaktadırlar diye ayeti kerimede buyurulduğu üzere tevhide inanılması hem ibadet hem de halka hizmet olarak marufun talim ve tebliğ edilmesini, münkerin nehyedilmesini gerektirir. Maruf, Allah Teala'nın hak ve gerçek olarak tanıttığı ve güzel gösterdiği hasletlerdir. Münker, Allah Teala'nın yasakladığı, fena ve çirkin olarak tanıtıp belirttiği hasletlerdir. İş gereken bu vazife, bazen farz, bazen vacip, bazen de sünnet olur. 8. Tevhide inanılması, beş vakit namazın cemaatle kılınmasını gerektirir. Farz namazların cemaatle kılınması, farz veyahut vacip olmasa bile sünnet-i müekkede ve İslam şiarıdır. يَدُ alal عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي Korumakta Allah Teala'nın yardım ve rahmeti cemaat üzerindedir. Kim cemaatten tekleşip ayrılırsa ateşe kaymıştır demektir. Ve اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَشْهَدُوا لَهُ بِالْاِيمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُولُوا اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاة Cemaatle namaz kılmak için adamın mescide gidip gelmeyi adet edindiğini gördüğünüz zaman onun imanına siz şahit olunuz. Zira Allah Teala kitabında şöyle buyurur. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ahiret gününe iman eden, ihlas üzere beş vakit namazı tadili erkanla kılan ve zekatı müstehaklarına veren kimseler tamir eder diye hadisi şeriflerde buyrulduğu üzere, cenaze namazında olduğu gibi herhangi bir sebeple filanı nasıl bilirsiniz sorusuna, Müslüman olduğuna, cemaatle namaz kıldığına şehadet ederiz denilir. Değeri düşmese bile altından işlenen tesbihin kopması halinde, tesbihin bozgunluğa uğraması, tanelerinin yuvarlanıp gayb olması, tavuğa yem olunması gibi ferdi namaz kılan bir müminin imanı zedelenmese bile, Dini bozgunluğa uğrar. Birçok hayırlı işlerden mahrum olabilir. 9. Tevhide inanılması, Müslüman hükümdarların, amirlerin sözlerinin dinlenip onlara boyun eğilmesini gerektirir. Hadis-i şerifte, اَسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى مَرْءِ الْمُسْلِمِ ف۪يمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَاصِيَةٍ فَا اِذَا اُمِرَ بِمَاصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ Masiyetle emrulunmadığı müddetçe istediği yerlerde de istemediği yerlerde de kabulle dinlemek ve boyun eğmek Müslüman kişi üzerine farzdır. Masiyetle emrulunduğu zaman dinlemek ve boyun eğmek yoktur diye buyurulmaktadır. 10. Tevhide inanılması şirk ve müşrikin bırakılmasını gerektirir. Zira İnneşşirkele zulmun azim Hiç şüphesiz şirk Elbette büyük bir zulümdür. Buyurulan ayeti kerimede şirkin zulmün en büyüğü olduğu bildirilmektedir. İnne humey yuşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cenne ve min Gerçek şu ki kim sözüyle yahut hareketiyle Allah'a eş koşarsa hiç şüphesiz Allah kendisine cenneti haram kılmıştır. Ve onun varacağı son yeri ateştir. Ve zalimlere asla yardımcılar yoktur. Diye buyurulan ayeti kelimenin hükmünce, celi eşit aşikar, hafi eşit gizli olsun. Allah Teala'ya eş koşan kimse cennete girmeyecektir. Aynı zamanda şirk ve tevhid birbirine zıt olması sebebiyle şirk ve müşrikin bırakılması imanın şartı sayılmıştır. 11. Tevhide inanılması, adaletle hükmedilmesini ve zulmün bırakılmasını gerektirir. Adaletle zulüm birbirine zıttır. Zira adalet, muvahhidin tevhidi, müminin imanı, muhlisin ihlasıdır. Zulüm ise, müşrikin şirki, kafirin küfrü, münafıkın nifakı, asinin masiyetidir. Tevhidin birçok dereceleri olduğu gibi, Zulmün de birçok dereceleri vardır. Demirciler körükten kızışmış demirlerini çıkarıp, Örs üzerine koyarak dövdükleri zaman, Dövülen kızışmış demirden fışkıran ateş kıvılcımları, Değdiği şeyleri yaktığı gibi, ilahi gazap ve değmesiyle ateş, Zalimi ve zulmü hoş görenleri, Yahut neme lazım diye zulme seyirci kalanları yakar. Bundan böyle Allah Teala. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ Boyun eğmek, sevgi ve samimiyetle, şirk, fısık ve masiyetle, zulmeden kimselere kalben dahi meyletmeyiniz. Bu sebeple ateş size değmesin. Zaten Allah'tan başka sizin yardımcı dostunuz yoktur. Sonra yardımlanamazsınız diye buyurmasıyla, Zalime, yani müşrike, kafire, münafıka, asiye, caniye kalben dahi meyletmeyi yasaklamıştır. Zira dünyada bunların zulmü kıyamette kapkara dumanlı ateşe dönüşecektir. Memin Emiri اَمِرِ عَشَرَةٍ اِلَّا يُؤْتَى بِهِ مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقُفَّهُ الْعَدُلُ اَوْ يُبِقَهُ الْجَوْرُ On kişiye emirlik yapan hiçbir kimse yoktur ki, adaleti bağını çözünceye kadar yahut zulmü onu helak edinceye kadar kıyamet gününde pranga gibisiyle bağlı olarak getirilmemiş olsun diye hadisi şerifte buyrulduğu üzere, sonuç olarak adilin adaleti kendisine ve yardımcılarına dünyada iç huzur, ahirette kurtarıcı, zalimin zulmü kendisine ve yardımcılarına dünyada huzursuzluk, ahirette de ateşten kelepçe olacaktır. وَتَعَاوَنُوا عَلَى ve وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدُوَانِ Ve hayrın kemali ve takva üzerine birbirinizle yardımlaşın. Her türlü günah, haddi aşmak ve zulüm üzere birbirinizle asla yardımlaşmayın. Buyurulan ayeti i kerimede Allah Teala, Adaletin icra edilmesi için emirlerinin gereğinin yerine getirilmesini, yasağının bırakılmasını emretmiş her türlü günah, Haddi aşmak ve zulüm üzerine yardımlaşmayı yasaklamıştır. Bundan böyle, ebligoni حاجة Allahu kademeyi yu İhtiyacını bildiremeyenlerin ihtiyaçlarını bana bildirin. Zira kim hükümdara, işverene, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını bildirirse kıyamet gününde Allah Teala iki ayaklarını sırat köprüsü üzerine sabitleştirir ve men mesha ma mazlumin hatta yuthbit lehu hakkahu sabbet Allahu kadamayhi ala sırati yevme tazillu alaqtam kim bir mazlumla beraber yürür onun hakkını tespit edinceye kadar devam ederse ayaklarının kaydığı günde Allah taala onun iki ayaklarını sırat köprüsü üzerine sabitleştirir. Ve men nefse anqari mihi, oumha anhu arşi Kendisinden borç istenilen borçluya kim mühlet verirse, yahut borcunu silerse, kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaktır. Buyurulan hadisi şeriflerde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Devlet dairelerinde ihtiyacını arz edemeyen zayıflere, mazlumlara yardım ederek onlarla beraber olmaya, mazlumun hakkını korumaya, borcun zilletine girenleri kurtarmaya teşvik buyurmaktadır. Çünkü bunların yapılmasıyla adalet yayılır, kuvvet bulur. Bırakılmasıyla da zulüm yayılır, kuvvet kazanır. 12. Tevhide inanılması, iman kardeşliğinin gerçekleşmesini gerektirir. Mesela إنما المؤمنون mu'minouna Ancak müminler birbirine kardeştirler. Buyurulan ayetli kelimede ve. La tahasadu, ولا la ولا wa la tabagdu, ولا la ولا بعضكم على la yebg bagdum ala الله bagdun, المسلم kounu ibadu لا يظلمه ولا ahlı ولا la yızlmuhu, wa la la wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasab imrin min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslima kullu al-muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu inna Allaha la yanzur ila suwarikum ve rekabetle müsteriyi kızıştırmayın birbirinizden buuz etmeyin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 Müslümanın her şeyi, kanı, malı ve ırzı Müslümana haramdır. Gerçekte Allah Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalbinizdeki niyetlere ve amelinize bakar. Buyurulan hadisi şerifte, Mü'minler, önce Allah'a kul olmalarına, sonra birbirlerine kardeş olmalarına teşvik buyurulmuş, her birinin diğerinin kanını, malını, namusunu korumalara emredilmiştir. Her halükarda, kardeşin kardeşine hayırsever yardımcı olduğu ilan edilmiştir. Hadisi şerifte ahsennâ, la tekunu imma'tan taquluna in ahsana Walakin in an asa'u an la Herkesten görünüp de hislerine kapılan pervasız olmayın.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 Yani Allah Teala'nın isminin söylenilmesini, dua etmeyi, yani Allah Teala'ya yalvarıp her ihtiyacın kendisine arz edilmesini, tövbeyi gerektirir. Fadkurunü ezkurkum veşkurüli valla tekfurun. Bundan böyle beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük yapmayın. Buyurulan ayeti kerimede, zikir ve şükür emredilmektedir. Zikir Zihnimizde Allah Teala'nın azametini, yüceliğini hazır bulundurmak, kalp ve dili birleştirmek, tevhid kelimesini yahut ismi şeriflerinden birisini tekrarlamak yahut da sadece kalple lafsayı celali tekrarlamaktır. Salavat okumak, Kur'an tilaveti ve dini ilimlere çalışmak da zikirdir. Eddu'a mukhu'l ibadeti. Dua ibadetin beynidir diye buyrulduğu üzere Du'a kendini aciz ve fakir görerek her ihtiyacını Allah Teala'ya arz etmek, muhal olmayan her nimeti Allah Teala'dan istemektir. Bu sebeple hadisi şerifte, "Oğulallah ve entum muqinun bil-ijabeti". Hiç şüphesiz Allah du'ama icabet eder diye kendisine yalvarın diye buyurulmaktadır. Kutsi bir hadisi şerifte, "Kâl Allahu, dukkanî bil Mutayun, li asin, Ey kullarım! Siz emirlerimi yerine getirmek, yasaklarımdan sakınmakla beni anın ki, ben de sizin mağfiretimle anayım. Binaen aleyh, kim emirlerimi yerine getirmek, ve yasaklarımdan sakınmakla boyun eğerse, hakikaten o beni anmıştır. Zihninde yüceliğime hazır bulundurmuş, hukukumu ödemiştir. Ben de mağfiretimle onu anacağıma, sabit bir vaatle söz vermekteyim. Kim de zihninde yüceliğime hazır bulundurmaksızın, haklarımı ödemeksizin, isyanda devam ettiği halde beni anarsa, onu da gazabımla anmam, üzerimde sabit bir tehdit sözüdür, diye buyurulmaktadır. Tövbe, geçmişte işlenilen günahlardan pişman olmak, gelecekte bir daha yapmamayı azimlemek, hali hazırda, estağfirullah diyerek Rabbinden mağfireti dilemek, farz namaz ve oruç gibi ödenmesi mümkün olan kaçırılan farzları kaza etmektir. Şükür ise Allah Teala'nın bize eğirti olarak verdiği kulak, göz, dil, el gibi nimetleriyle ona karşı gelmemektir. Diğer ifadeyle şükür, Allah Teala'nın bize eğirti olarak verdiği azalarımızı, tevhidin gerektirdiği vazifelerde çalıştırmaktır. Ayeti kerimede, inna dinainda Allah il Hiç şüphesiz Allah nezdinde din İslamdır. Buyrulduğu üzere el İslamu, eliflam harfleriyle tanıtılan el İslam kelimesi, kelimeyi şahadetten dua, tövbe ve şükre kadar sayılan İcmali olarak 13, tafsili olarak 23 hasleti kuşatmaktadır. Bütün özelliğiyle ashabça bilinen ve tanınan din Allah Teala nezdinde İslam'la ifade edilir. Bu suretle İslam dinini kabul eden Müslüman, "İza esleme'l abdu fe hasuna islamuhu tuqbalu minhu kullu hasenetin zelfeha ve kufira anhu kullu seyyatetin zelfeha." وَكَانَ فِي الْاِسْلَامِ مَا كَانَ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِمِيَةٍ وَالْسَيِّئَةُ بِمِثْلِهَا اَوْ يَمْحُهَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ İhlas üzere bir kul Müslüman olduğu, yukarıda sayılan hasletlerle Müslümanlığı güzel olduğu zaman, Müslümanlığından önce yaklaştığı her hasenesi kabul olunur. Yaklaştığı her kötülüğü silinir. Ve Müslümanlığında işlediği her bir iyiliği on katıyla, yedi yüz katıyla kabul olunur Kötülüğü birebir yazılır. Yahut da Allah Azze ve Celle onu siler diye buyrulan hadisi şerifle müjdelenmektedir. Aynı zamanda Allah Teala وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ Bu İslam'dan başka kim bir din talep ederse asla ondan kabul edilmez diye buyrulmasıyla İslam'dan başka bütün dinleri reddetmiştir.